ölüm diye ateşin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Haben kemaye yelalil celal ve ciddi böyle açayım çok faydık. Vesallatu ve selam ala seyidil evvelin ve'l akhirin Muhammed Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men teelifu bi ihsanin ilayhi bi ceza. Allah'a baktık vâkır muhîmü el-i'khvâni ve inne eftelel-azîkü'n-nâh ve eftelel-eli'nin eflîkü'n-i'nin eflîkü'n-i'nin Muhammedin sallâllâhu al el il alil il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il İzara ete küllemat ve yüz izara ve tekel Ve izara emri alaketi ve emri dünya ot sira alaket. Dert Sadaka Resulullah, bi makbar ve kemada. Aziz ve Muhterem Kardeşlerim, Allahu Teala Hacı ve Efendimiz'e selam-ı, rahmet-i, bereket-i, İksam-ı, ikram-ı dünyada ahmet-i üzeriniz olsun. Bakalımız iki cana da sizdeki, beraber aziz ve vahdiye vereceğiz. Deyrememiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'in mübarek hadis-i şeriflerimizden bir temel okumak ve izah etmek. <gülüyor> tefeyyimiz ve taahhüt eylemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamalıktan önce elbela ve hazleten Beybember Efendimiz'in ruh-u hakine hediye olsun diye biz acız acız ümmetlerinden. Sonra onun mübarek ağzının, ashabının, etbağının, akbabının ruhlarına hediye olsun diye ve karsete Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri ve Peygamber Efendimiz'in varisleri, ümmetin eminleri, manevi kalifleri, Sadat ve Müşahit-i Ruk-ı Sıddık ve Ali Muhtezadan, Hocamız Muhammed sahibi bu süreye kadar güzel anlığı ilemiş olan hümne mensuplarının ruhlarına ve uzaktan yakından bu hadisi şerifi dinlemek üzere buraya gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete güçlü olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına Hediye olsun, ruhları şans olsun, adetleri olsun, makamları âlâ dereceleri yüksek olsun, nurları ve sürurları ziyade olsun diye. Biz yaşayan müminlerle Rabbimizin ırzasına uygun yaşayalım, huzurla, sevgi, razı olduğu kullar olarak varalım, cennetiyle, cemaliyle, müşerrek olalım diye bir fatiha. Bir çok şerif okuyalım, başlayalım, buyurun. <gülüyor> Hocamız Ahmet Siyahdin Efendi Hazretleri'nin cömül teyrip edildiği hadis kitabının 46. sayfasındadır. Bugün okumaya başlayacağımız 46. sayfaman 12. hadisi şerifidir. Arapça'yı tepkiliğinin Kemalürken demin okudum. Ebu Sayyid El-Tuduri Hazretlerinden Gürsel olarak bize kadar intikal etmiş. Abdullah İzmir Mubayr vesaire hadis kitaplarında kaynaklarda zikri geçiyor. Enteresan bir konu ve Sizim ve bizim normal olarak tahmin etmediğimiz, düşünmediğimiz için buyuruyor ki pek abdestler daha böyle sayılan bu hadis şerifinde. İzrail ise sen gördüğün zaman tümleman tarafında şeyemin emrini alır etti ve ne bu yıl süreledi. Ahiret işlerinden bir işi istediğin ve onu elde etme, gayret ettiğin zaman kolaylaştırılıyorsa sonra ahiretler ahiret işler, sevaplı işler, abiyet makamının mertebesine kadar nasılse olacak şeyler. Ama ve derinin en büyük dünya dünya işlerden bir şey gördüğün zaman ve belki de bunu diye çalış çabalanabilir zaman o sıralayda zorlanıyor. Veremiyor sanırım. Yokuşa sürülüyorsun manevi bakımından yapamıyorsun. Ahiret işini kolaylıkla yapabiliyorsun da dünya işini Yapmak istediğin, çabaladığın herde yapamıyorsun, zorlanıyor. Hekimizi kolaylaştırılıyor. Bu dünya işi zorlaştırılıyorsa, falan ne kadar halihazırda? Bir kişi iyi bir hadisesin, durun iyi. Aksine, bunun tersine, bunun tersinedir ve işlerite kılaman tara teşe emin emirler arz ediyor, teraite hur, uç kira belki. Ahirete ait bir işin peşine düşüp de onu yapmaya çabaladığın zaman zorlandırılıyorsa, yapamıyorsan o şeyi, müşkilatlar çıkıyorsa önüne bir sürü, ve ise tabi de şey emret dünya yüz sebebiyle, ama dünyalık babundan bir şeye peşine düştüğün zaman kolayca elde edilebiliyorsa, فَاَلْتَ ana عَلِنْ قَفِيَاتٍ bil ki o zaman kötü bir durumdasın. Kötü bir durum yani. Neden? İrdah edeceğim. Yani biraz böyle <gülüyor> Ahiretle ilgili bir şey istiyorsun. Kolay kolay onu öğreniyor. Dünyaya bir şey bir bir türlü türlü müşkilat çıkıyor. İyi durumdasın. Ahirete taraf bir şey yapmak istiyorsun, zorlandırılıyor. Ama dünyaya ile bir şey akıp geliyor kolaylıkla, herhangi bir durumdasın. Ne demek? Bu? Şimdi insan dünyaya daldı mı ahireti unuttu mu? Evet, bu da onda. Dünyanın sevgisi, hokmet dünya ve isküldüğü katil edip, dünya sevgisi her an kanun başından geçiyor. Mamı, köşk, yastık, kışlık, araba vesaire bilmem ne sevgisi, efendim, böyle oldu mu, dünya sevgisi insanın gönlüne doldu mu, gönlünü batırır. Dünya bir derin ummandır, gönlüne dünya sevgisi doldu mu, insanın bu ummanın dibini koyar, geri bakar. Batar bile çıkamaz, garip olmuyor. Ölür mahrem insan. Onun için ahiret işinin kolaylaştırılması iyi, ahiret işinin zorlaştırılması falan. Çünkü ahiret işi insana sevap kazandırıyor, Allah'ın rızasına evmesine sebep oluyor, cenneti kazanmasına dolayısıyla sonsuz bir veli saati elde etmesine sebep oluyor. Bu kolaylaştırılıyorsa, Allah seni seviyor da nasip ediyor. Bir başka hadis-i şerife, biraz daha mesela anlaşılabilir muhtemelen kardeşlerim. <gülüyor> Allah diyor hadis-i şerifle Peygamber efendim dinliyor musunuz? Hastaya su vermezler, yanalı hastaya sükecekse ölür diye, yaralandı, dinamik haplamış veya kılıçla kesilmiştir, size bana göre görüyorum, yaralılırlar hakte, su vermezler. İçerde ölür. Yanacak seyir şey diyeyim ama verilmez, o zaman atlatabilir. Allah diyor, sevdiği kumunuz dünyada sizin hastanızı sudan koruduğunuz gibi koruyor. Yani hasta istiyor, su diyor, diyor, su diyor, diyor. ama hastanın sahipleri, akrabaları vermiyorlar. Deden. Onun canı istiyor ama vermiyorlar. Deden. İçerse ölür diye. İşte böyle hastanızı sudan koruduğunuz gibi Allah da sizi dünyalıktan korur diyor bir yani hadis Onun için Dünyalık işler tek gitmese, dünya işleri zorlansa, dünyaya ait keyiflerin, zevklerin eksik kalsa korkma. Asıl âliyete ait arzuların, temellerin eksik kalıyorsa yapılmıyor, bozguma korkma. Demek ki Allah seni huzuruna kabul etmiyor, sevmiyor, camisi alıyor, hakim incitmiyor sana, Kur'an'da okutturmuyor, sadaka veremiyorsun, hayır yapamıyorsun, arkanda bir cevap kazanmaya sebep olacak işler yapamıyorsun, bir türlü manik. Bir zariye, zor yerde bir kıstırılmışsın, bir hayır yapayım diye haber ediyorsun, Kürt türlü mali çıkıyor, bilmem ne. Yaptıkmıyor. Sevmediği insana hayır yatırmaz. Sevmediği insanı camiye getirmez. Sevmediği insana sabah namazına kaldırtmaz. Sevmediği insana dua ettirmez. Hatta elini açtığı zaman verin şu nefesini, verin de ağzını pis kokusunu duymayın dermiş. Değil mi kapatıya? ne yani? Dünyanın Allah bildiğinde bir sivris neyin, kanladığı kadar kıymet Eğer kıymet olsaydı vermezdi. Kıymetsiz olduğu için dünya, dünyanın şeylere veriyor, çarpıları veriyor. O halde bizim amacımız ne olacak? Ahiret olacak. Cennet olacak. Allah'ın kızarsını kazanmak olacak. dünyada sıkıntılı da olsa, rahatsızlık da olsa, hastalık bile olsa. Evet yani hastalıktan şifa isteyeceğiz ama bunlar bir dinli. Hasta olursun sevap kazanırsın. Dünyada meşakkat çekersin, çektiğin sıkıntılardan sevap kazanırsın. Neden? ki kalbin temiz olsun, imanın sağlam olsun, Allah'ın rızası yolunda O, bu sıkıntıların hizmeti En büyük belalar kime gelmiş? Peygamber Efendimiz'e. Ondan sonra kime gelmiş? Büyük Evliya Allah'ın. Ondan sonra kime gelmiş? İşte Allah'ın salih kurdaki. İşte Firavun nasıl yaşamış? Çok güzel tarzda yaşamış. Böyle iki tarafında yerfazeciler, yerfazelemişler. Yemiş, içmiş, efendim, saraylarda yaşamış. Ne olmuş onun? Allah dediği insanların rütbesi oluyor? Peygamber torunu ne olmuş? Şehir olmuş Öteki sahabeyi kiramdan, yani yatağında öyle kaç tane? Makamda hançer camide hançer denip, şehit olanlar hayrı beden, gülümcülerine gelsin. Yani bu dünya hayatının keyfi ve zevki ana değildir. Onlar önemli değil, mühim olan artık. Ahire. Sen ahirete ait sevaplı işleri yapabiliyorsan iyi haldesin. Ahirete ait işleri yapmak zorlanıyorsa, yapamıyorsa, elinden çıkmıyorsa demek ki bir ceza Bir belan var ki Allah sana güzel şeyleri yapılmıyor. Hakikaten de bilirme, bazı insanlar hayırları yapamıyor. Birkaç defa anonimlülük ömrümüne otobüse gitmem gerekti askerlik yaptığım zaman da otobüse binmiyorum bir yerde otobüs biniyor, tırabzama yapıyor, mola veriyor. Şimdi ben namaz kılacağım. Dolaşıyorum, namaz kılınca geliyorum. 80 tane dükkan var, yer değişkeni, baklava, lokanta, efendim lastik, efendim açıyor, efendim şöyle bunu. Mescidin stasyonunda her çeşit şey var. Mescid yok. Nerede ne araştıracağız? Nerede ne araştıracağız? Ne, ne yok. Git yukarıda lokantada kıldırıyorlar var. Gittim, lokanta iç gibi. Önümüze serdikleri namazgah, ya, pis, yağlı, pasaklı, seccade, insan alnını koyma şey yapıyor yani, çekilmiyor. E, pis yerde şeyler, yani da içi içilen yerde ben namazlarım miyim? Dedim, de buranın sahibi? Bütün o dükkanların sahibi, göbekli bir adam. Böyle oturmuş masada birileriyle. Dedim ki, beyefendi bak benim bir istasyonum var, bir dükkanım var, ticaretin yerindir, lokantam var, her şeyin var. Ama yolcuların bir ihtiyacı da namaz kılmak. Bak ben yolcuyum, burada mi senin, namaz kılacak bir yer yok yukarıda tasla var diyor, tasla pis, yok anda içki, içi satılan yer ben orada namaz kılamam ki, bir yap. Tamam tamam yapacağım, yapacağım dedi. Birkaç ay şey sonra bir daha geçtim orada, bakın ne kadar ibretli, Gene yok. Yine ben ne öyle kıldıysam, bir açıp toprakta bir şeyle kıldım namazı. Ondan sonra yine buldum sahibini, hani yapacaksın dedim, yapacağım, yapacağım, tamam, tamam dedi. Bir sürü yere var, bilmeyen için şey ama aynı iş Arada neydi? Ama bu bir işte. Yani örnek bir kerkek yaptı, yeterli bir şeyler kapattan, bir sürü kapattan ama orada yeter ki çamur olmasın, altta ne kadar kalabilir, toprakta kalasın. Anladınız mı toprak değmesi şarttı de bildiğimiz için. Yeter ki yani en sevdiğimiz çamur Üçüncü kişi şimdi motorun kardeşler kimden oldu? <gülüyor> sordum. Dedim bunun sahibi bana söz vermişti ben burada mescid yapacağım diye. Ne oldu dedi? Ahmetler sizler öldü o Görüyor musun? Sen lokanda da içkiyi satar mısın? O kadar dükkana rağmen Allah'ın dinine efendim ibadet edecek insanlara bir küçük odacık bir mescid o kadar geniş yerinde bir yer yapar mısın? Bak Allah sana yaptırmadı. Yaptırsaydı, yapsaydı ''Men mela billah bi mesciden, ben Allah bi'l-i beyn el fi cenneti'' ya Kim dünyada bir mescid yaparsa Allah hayretlerine köyüklüyor. Yapamıyor insan. Allah nasip etmedi mi yapamıyor. Para olması yetmiyor. Para olması yetmiyor. Yine bir başkası. Bunlar önemli misaller muhtemaf kardeşlerim. Hayırı acele yapın. Yapma öyle bir de bu durumda dikkat edin. Kötü halimiz varsa kötü halden kurtulmanın çaresi tevbe ve istiğfar Şimdi, bizim bir kasabada tanıdığının birisi var, bir zenginle karşılaşmış, yakışmış yakasına demiş ki ''Ya bu kadar zenginsin, bir halinin hasenatın yok, yok ölüp gideceksin, bir hayır yap.'' demiş. O da onu biraz kırılmış onun bütününden. Yani alınmış filan bir cevap vermiş, nasıl cevap verdiyse. Fakat bak diyor, ertesi diyor adam diyor hastalanmasın mı? Birkaç kriz geldi, dün hastaneye yatırdılar diyor. Ben de üzgürdüm diyor. Gitmiş ziyaretine, ama demiş hani dün ben şimdi öyle gidersin kriz gelir dedim. Kriz geldi, hastaneye düşündüm. Valla mahşup oldum, üzüldüm demiş, geçmiş olsun demiş. ona. Filer, yok demiş, sen haklısın demiş. Sen haklısın demiş. Doğru söylüyorsun, pastaneden çıkın ya <Gülüyor> hocam demiş. Hocam ya hastaneden çıktı diyor, her karşılaştıkçıya hatırlattım diyor. Yapmadı dedi. <Gülüyor> Yapamadı öldü <öyle> diyor, madenleri <Gülüyor> var diyor adamın. Allah yaptırmıyor muhtemelen kardeşim. Allah kulaklarılırsa, küserse, sevmezle, nazar etmez ona hayır yaptırmaz. Hayır yapamıyorsan bir her bir kültür üzerindesin. Hayır yapabiliyorsan, Allah seni seviyor ki yaptırıyor. Dünyalık geliyor. Madenlerden maden çıkıyor, satılıyor, paralar kazanılıyor, akıyor, olup gibi, senin köşkün var, ak ak var, ağırlıklar sarkıyor, elmalar kırmızı, yüzümler sallanıyor ama Allah sevmediğimi kıymetinde. Minimalar Allah'ını sevmez. Kusurlu olabiliriz, Allah bizi sevmeyebilir, Allah saklasın. Allah'ın sevmediği bir durum düşmekten, Allah bizi korusun. Ama Allah teve seviyor. Onun için ilk iş teve. Hemen teve eder. Esrar kuluna razı ve kabul eder. Tövbe ilete ve rücu etme ki Allah onu kabul eder. İman Teve Yani bu çeşit dualarla aklımızın erdiği şekilde boyunumuz bükelim, gönlümüzü bükelim, teve edelim. Allah yine affediyor. Teve etmesi ama ısrar edin, inan edin, <gülüyor> Bir de darlık mı hayır yaptırtmaz. Cehaneye yaptırtmaz. Evet. Köşkü olur, yatı olur, villası olur, yanısı olur, kadın katı olur, mercedes olur, efendim. Çakarı <gülüyor> olur, ne isterse şey olur ama cennette girmesi sebep edecek, sebep olacak işler olmaz. Onlar vesip etmez Allah. Neden? Allah'ın bir kula vereceği en kıymetli hediye nedir? Hidayettir. Bir insan Hidayet üzere ise cennete gidecek, onun için verdiği en kıymetli şey hidayettir. <gülüyor> Sevmediği kula hidayeti vermez. Bunu anlayın muhtemelen kardeşler. Fela gelebilir. Hastalık gelebilir. Sıkıntı gelebilir. İşi alt üst olabilir, çarçır olabilir vesaire vesaire. Ama insan yine aşka kalmaz. Yani ne aç kalır ne açık kalır. Rızkı neyse onu da gene alır. Önüne daima insanın Çatal yollar gelir. Ya hayırdan kazanacak, ya şerden kazanacak. Ya hayra gidecek, ya şerde gidecek. Akıllı insan hayır tarafına gider, sevap kazanır. Aklı olmayan da günah tarafına gider, günah kazanır. Sanır ki günahlı yoldan gidersen kazanacağım da sevaplı yoldan gidersen kazanamayacağım sanır. Öyle değil. Hangi yoldan gidersen bu iki yol birleşir öbür tarafta. Rızkı, rızkının olduğu noktada birleşir. Rızkı o gün... 10.000 lira kazanmak ise 10.000 lira artı bir kuruş olmaz. O kadar olur. Ama gidiş yolu farklı olur. Haram yolundan giderse defterine haram yazılır. Helal yolundan giderse defterine e, semat yazılır. Bunu iyi öğrenin. Bunun için size çok fıkralar anlattım. Olmuş hadiseler anlattım. Efendim bir tanesini anlatayım, hatırınızda olsun şimdi yeri geldi diye. Hazreti Ali Efendimiz biliyorsunuz Hürbe Mescidi'ne girecekti, yanında da adamı vardı, atı dineyi vardı, atına baktı, şöyle bağlayacak bir yer göremeyince orada bir adam duruyor, samimiyetle, tutşun dedi. Yani kendisi halife, Peygamber Efendimiz'in damadı, mübarek insan, Hazreti Ali tutşun dedi. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in atını tutmak bir şereftir herkes için. İçeriye girdi, namaz kıldı, kesesini çıkarttı, beş dirhem, bahşiş vermek üzere cebi, cebinden, e, kesesinden ayırdı buraya. Dışarı çifti ki adam yok, at da yok. Aradılar, baktılar, at ilerideymiş, atın dizginin takımını almış, çalmış, götürmüş adam. Atı buldular, eh, buna bir dizgin takımı al dedi. Efendim, Hz. Ali Efendimiz çevir, avucundaki beş şeyi verdi hizmetçisine. Hizmetçisi biraz sonra çarşıdan döndü geldi baktı ki eski dizgini bulmuş. O geldi. Aa bu dedi Nereden buldun mu? Hırsız dizginciye satmış, beş dirhem almış. Bu da bir dizgin istiyorum diye dizginciye girince işte bu yeni geldi. Bu olursa al. Ha bu bizimki bilmem ne, oradan dizgini almış e malem çalıntıydı o halde ben senden de para istemiyorum filan, neyse yani ona şey yapmış kâr istemiyorum, dizgini almış takmışlar hayvana. Şimdi diyor Hazreti Ali Efendimiz kalabalıkta böyle toplandığı zaman, bu çok güzel bir hadisedir, bunu hep hatırınızda tutun, başkalarına da söyleyin de buna göre yapın Ey Müslümanlar diyor Hazreti Ali Efendimiz. Bakın bu, bu hadisede bir ibret var diyor. Allah bize bir ibret gösterdi bu hadisede. Ben diyor bu adama 5 dirhem avucuma ayırmıştım. Verecektim 5 dirhem olacaktı adamın. Yani atımı tutıverdi diye 5 dirhem verecektim. Cebine 5 dirhem girecekti. Benden de 5 dirhem bahşiş çıkacaktı. Benim beş kesemden 5 dirhem onun kesesine girecekti. Şimdi o adam beklemedi dizgini çaldı, götürdü, sattı. Kaç dirhem aldı? Beş dirhem aldı. Değişmiyor. Yani sağ yoldan gitseydi bahşişle helal beş dirhem alacaktı. Sol yoldan, kötü yoldan gitti. Haramla beş dirhem aldı. Rızkı aynı. Rızk noktasında birleşiyor iş. Dükkancı? de da değişen bir şey yok. Efendim, beş dirhem e, dizgini almak için vermişti. Buradan da beş dirhem aldı. Onun kasası da nötr. Tamam. Efendim, Hazreti Ali Efendimiz'in de cebinden şey çıkıyor, 5 Efendi çıkacaktı çıkıyor. Değişen hiçbir şey yok. Rızıkta bir değişme yok. Olayların tabiatında değişme var. Helal bir karamlık noktasında. O bakımdan bu bizim için çok önemli bir vufuattır, olaydır. Buna göre hayatımızı tanzim edeceğiz. Yani sen dükkanda çalışırken memuriyette çalışırken, başka işte çalışırken, rızkını kazanacağım, efendim, çocuk çocuğunun nafakasını elde edeceğim diye uğraşırken bil ki senin rızkın var, o gelecek. Haramını tercih edersen haramdan gelecek, helali tercih edersen helalden gelecek. O sana bağlı. Senin iki dudağın arasında, senin kararına bağlı. Kafana bağlı. Haramdan kazanacaksan piyangodan para çıkacak. Mesela yiyeceksin ama haram. Helal, helal yolu tercih edersen arsan para edecek aynı parayı alacaksın veya ille gidecekse arsan istimlak olacak para alamayacaksın filan yani manevi bakımdan değişmez o bakımdan Allah felaziyetleri bizi yolunda daim etsin yani bak parası var madenleri var hayır yapamıyor efendim öbür tarafta niyet ediyor Mescit yapacak bir mescit odası, odası yapacak istasyona benzinliye yapamıyor ömür biliyor ama diğer tarafta efendim Allah sevdiği kula da cami de yaptırtırıyor efendim başka hayırlar da yaptırıyor o bakın bu hadis şerif hatanızda kalsın dünya işlerini Olur olmaz. Onlar mühim değil. Helalinden görmeye çalışın. Sıkıntılar olacak, hastalıklar olacak. Hepsi insan için. Bunlara da üzülmeyin. Ahiret işiniz rast gidiyorsa, ibadet saati tarafı çalışıyorsa korkmayın. Dünya işinde sıkıntı oluyorsa dert değil. Dünya işi kolaylanıyor da ahiret işi zorlanıyorsa o zaman ya benim yediğimde bir haram mı var? İşimde bir kusur mu var? Sözümde bir edepsizlik mi var? Allah'ın razı olmayacağı bir iş mi söyledim? Bir iş mi yaptım filan diye kendinizi kontrol edin, tevbe edin, sadaka verin, namaz kılın, ağlayın, kendinizi affetin. Birisi yazmış ki hocam, bundan önceki hadisi şerif vardı. Orada kalmıştık. Ona galiba atladık diyor. Geriye dönüp onu da okuyalım madem öyle. On bir, onu okuduk. O yani dün geçen hafta okumuştuk. Okudum hatırladım. On üçüncü i şerif. İza rai tel mezye han sil zekerek ve sabat udu ekeni sala ve izen dar <gülüyor> darhatilma fazlası. Hazreti Ali Efendimiz'de bir hadis-i şerif. Bu da bu tür hafifte almakla ilgili bir mesele. Tabii benim vaazımı banta da alıyorlar. Efendim ses bantına da şeye de alıyorlar. Efendim videoya da alıyorlar. Kadınlar da dinliyor, erkekler de dinliyor. Ama dinimizin ahkamını öğrenmek de lazım. Yani gusulde dinimizin ahkamından bir hüküm. Onu gençler var, bilmez bilmeyebilirler. Öğrenmeleri lazım. Herkesin bilmesi lazım dinin ahkamını. Abdest ne zaman bozulur? Ne zaman bozulmaz. Gusül ne zaman alınır? Ne zaman alınmaz? Bunların bilinmesi lazım. Bilgi olarak mevcut olması lazım. Bir hoca arkadaş anlattı. Avrupa'da, Amerika'da tahsil görmüş birisinin nikahına çağırmışlar. Gitmiş de, Hocam diyor, bi la ilahe illallah Muhammedu Resulullah, bi eşhedü en la illallah, enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu. diye dili dönmüyor adamın diyor. O kadar yabancı dili kıvırttırıyor diliyle, bi la illallah demeye dili dönmüyor diyor. Sordum diyor, ne bu gusulden haberleri var ne namazdan diyor, ne abdestten. Bunlar evlenecek vah yazık yani Müslümanların hali ne kadar acı İslam ümmeti ne kadar acı duruma düşmüş ne kadar efendim bilgisiz hale gelmiş ne kadar Allah'ın sevmediği duruma gelmiş peki bu çektiklerimiz onlarda yani Osna'da, Hersek'te, Kafkasya'da dünyanın birçok bir yerlerinde şimdi bu biraz tabi müstehcen bir konu gibi görünüyor ama tabi söylemek de gerekiyor onun için söyleyeceğiz Diyor ki Peygamber Efendimiz karşısındaki erkeğe hitaben eğer bir ak sıvı görürsen efendim tenesül uzvunu yıcarsan tamamdır ve abdest namaz için abdest aldığın gibi abdest alırsın olur. Ama eğer arzuyla, şehvetle şey çıkarsa meni çıkarsa o zaman Huzül abdeste Alman icap ederdi. Herhalde sormuş olmalı ki, o da kendisine, muhatabına bunu bildiriyor. Şimdi birkaç defa da gerekmişti, efendim söylemek, söylemiştik. Bir erkeğin tenasül uzvundan veya arkasından çıkan şeyler abdestini bozuyor tabii. Biliyoruz Ateş alması gerekiyor. Gaz bile çıksa atış alması gerekiyor. Bunu biliyoruz. Şimdi terasür üzvünden bir mezyün denilen min ye mezyün, mezyye denilen bir sıvı çıkar. Renksiz kaygan bir sıvı çıkabilir. Bu çıkarsa sadece atışı bozulur. Eğer arzuyla kuşurarak şey çıkarsa, meni çıkarsa o zaman gusül abdesti alması gerekir. Yani evli insanlar falan soruyorlar. Bu beyaz kaygan sıvıdan dolayı gusül abdesti gerekir mi? Hayır. Ondan gerekmez. O meziyun denilen bir şeydir. O, o sadece yıkayacak orasını. Namazda abdest alır gibi elini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp abdest alırsek yeterli ama kuşkularak meni çıkarsa o zaman gusül abdesti alması Gerekiyor söylüyor. Bundan başka ne çıkar? Bundan başka bir de yine katı fakat böyle sıkıntı vererek, yani taş düşürüyor, insan ızdırap çekiyor ama, bunda ızdırap yok ama onun gibi böyle katı bir şey daha çıkar. Yani insana bir sıkıntı da verir. Bu da bu da sadece abdest tirbozar, yani gusül abdesti alması gerekmez. O da kanlıdır, efendim fazlalıktır. Yani hastalık da değildir. Ondan telaşlanıp doktora da gitmeye lüzum yok. Böyle katı bir şey çıktı, Sertçe, beyaz, efendim kuru kurumuş pente gibi. Ondan da sadece ateş bozulur. Yani o çıktığı zaman, bazen durduğu yerde mesela oturduğu yerde, efendim böyle bir şey geliyor, çıkıyor. O zaman ateşli bozulur o kaygan beyaz renksiz şey geliyor o zaman sadece abdest alır ama öteki türlü olursa gusül abdesti alması gerektiği ifade ediliyor. Tabi idrar yaptığı zaman da abdest alması gerekiyor. Demek ki üç tanesinden sadece namaz abdesti alması gerekiyor, sadece bir tanesinden gusül abdesti gerekiyor. Bazısı bunu bilmez. Bunun ne zararı olur? Delikanlıdır. O böyle ıslaklığı görünce eyvah benim Hüsülüm icap etti galiba der. Namaza gelemez, namazı kaçırır vesaire Bunu bilmesi lazım ki bundan namazı kaçırmaya üzüm yoktur. Efendim e, diye yani durumunu düzeltsin diye. <gülüyor> Tabi hanım içinde burada bahsedilmiyor ama kadın içinde aynı şey bahis konusudur Bir ıslak akıntı olduğu zaman ondan e, abdest alması gerekir. Bunu da böyle terleyerek anlattıktan sonra 14. Hadis-i Şerif'e geçiyoruz. İzâ re-eytel e-havveynil müslemeyni yehtesimâni fî min ardın fâhruc min tilkel ard. Ebu'l-Gerda Hazretlerinde rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. ebul Hazretlerinin hayatını dün akşam geçti. Tabakat-ı Sufi'yi okurken Selami Mustafa Efendi tekkesinde orta ismi o i Mir olduğunu 32 Hicri senesinde, yani Peygamber Efendimiz'in hicretinden 32 sene geçtikten sonra ahirete irtihar ettiğini, efendim Hazreç kabilesinden Medine'li ensalde olduğunu biliyoruz. Allah şefaatine Ertesi'nin hanımı da akıllı uslu, abide zahide böyle bilgin bir hanımmış. Ümmütler'de radıyallahu anh'a Allah onu da Hanım dinleyicilerimize örnek bir sahabe hanım tabi örnek eylesin, şefaatlere erdesin Şimdi Ebu Teuta Peygamber Efendimizin sevdiği Selmanul Faresi ile kardeş ettiği sahabesinden iyi bir herkes tarafından sevilen sevilen mukadderlikli bir kimse. çok hadisler rivayet etmiş. Diyor ki Efendimiz bunun rivayet ettiği hadis şerife göre. اِذَا رَئِيْتَ الْاَخَوَيْنِ الْمُسْلُمَانِ Müslümeni yekdesimâ İki Müslüman kardeşi, din kardeşini يَكْتَسِمَانِ فِي ve مِنْ Bir toprak parçasında bir karış yer için kavga ediyorlar, düşmanlık ediyorlar, husumet yapıyorlar diye gördün mü? فَاَخْرُجْ مِنْ تِلْكَ O araziden, o beldeden çip git. <gülüyor> Buyuruyor Peygamberimiz. Yani ne demek? Bir karış toprak için Müslüman Müslümanla kavga etmez. Tarlanın yok da şurasıydı da, burasıydı da efendim bilmem sen işte sabanı sürerken buraya biraz kaydırmışsın da yok efendim mirasta sana şu kadar geçti de bana bu kadar geldi de bilmem dedi. Değmez. Müslümanın, Müslümanın yanında izlediği itibara daha fazla olması lazım. Kimse kimsenin malına tecavüz etmemeli. Tecavüzle kalkışıyorlar da aralarında ihtilaf çıkıyorsa demek ki bir bereketsizlik var. Demek ki oraya Allah'ın bir belası gelecek. Tepeden bir bela gelecek, sen orada durma, üstüne düşer. Sana da gelir diye, o arazide durma, o belde de durma diyor Peygamber Efendimiz. Ya başımıza neden felaket geldiğini anlayın yani. Neden başımıza felaketler geldiğini görün. Müslüman, Müslüman da bir karış toprak için kavga eder miydi? Ediyor. Birbirlerini aldatır mıydı? Aldatıyor. Birbirine silah çeker miydi? Çekiyor. Olmadık şeyler. O zaman Allah'ın gazabı tecelli ediyor, o belgelere. efendim çeşit çeşit musibetler geliyor yağmur yağmıyor, kıtlık oluyor, düşman geliyor, zalimler efendim galip çıkıyorlar, tepeye oturuyorlar vesaire çeşitli sıkıntılar oluyor <gülüyor> Müslüman Müslüman'ı sevecek Müslüman Müslüman'ı hakiki dost bilecek Müslüman Müslüman'a yardım edecek Müslüman Müslüman'a ikramda bulunacak Müslüman Müslüman'ı ziyaret edecek Müslüman Müslüman'ın yardımına koşacak ve ida esadehu bil baliye birbirine intisallur. birbirlerine birisine bir sıkıntı geldi mi yardımlaşırlar. Çok hoşuma gidiyor bu şeydeki e, mübarek adam generalmiş. Tuda yer mi? Tuda yer. Kafkasya'daki yani e, kare gibi sağlam maşallah ve hemen herkes toplanı veriyorlar bütün ahali ile altında. Gelirse savaşırız vesaire filan. Yani gayet güzel. Müslüman Müslümana karşı böyle yardımcı olur. Yani köstek olmaz, hasım olmaz, yardımcı olur. Ama böyle değil. O zaman orada bir bereketsizlik var. Oraya bir felaket indirecek Allah. Sen orada durma, en, en iyisi halim bir köşeye git demek yani. Bu hadis-i o tavsiye ediliyor. Üçüncü sayfanın on beşinci hadisi şerifi. اِذَا رَئِتُمُ الَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ فَاُلَٓا اِكَلْ لَذ۪ينَ سَمَّ اللّٰهُ Hz. Ayşe Vâlidemizden rivayet edilmiş, çok sahih kaynaklarda rivayeti kaydedilmiş olan bir hadis-i şerif. Bu sayfanın son hadisi şerifi. Duyuruyor ki Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerine tabi olanları görürsek, İşte onlar Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bildirdiği insanlardır. Onlardan sakın. Şimdi bunu biraz izah edelim. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen bu sözün manasını anlayamaz biraz. Ali İmran suresinin başında allah Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Hüvellezi enzela aleyke kitab Ey Resulü! O Allah'tır senin üzerine bu Kur'an-ı Kerim'i, bu kitabı indiren. Minhu ayatun muhkematun. Bu Kur'an-ı Kerim'in içinden bazı ayetler vardır ki bunlar muhkem ayetlerdir. Muhkem demek tahkim edilmiş, sapasağlam. Kale gibi. Kale gibi sağlam ayetlerdir bir kısmı. Hünne ömür kitabı. İşte Kur'an'ın özü esası ahkamının efendim Temeli ni teşkil eden ayetler bunlardır. Ama ve o kadar müteşabihat diyecek müteşabih ayetler vardır. Bu müteşabih ayetler de esrarlı ayetlerdir. Esrarengizdir. İnce ince manası vardır, Deruni, basını manası vardır. Efendim kalplerinde eğrilik olanlar. Bu aşikar kala gibi sağlam manası açık ayetlere tabi olmazlar da gidenler bu müteşabih, esrarlı manası, gizli, saklı, Allah tarafından saklanmış esrarlı ayetlere tabi olurlar. Onlardan, onları tevil ederek keyiflerine uygun ters manalar çıkartmaya çalışırlar. Bunlardan çıkartamaz. Çünkü hoca gelecek diyecek ki, ya Arapça bilmiyorsun sen, ondan o manayı mı? sus, cahil diyecek. Ama burada esrarlı olduğu için müteşabih ayet olduğu için bunun manası şudur, şöyledir, böyledir ki kendi keyfine tevhirler yapıp efendim, fitne çıkartmaya çalışacak. Onlar fitneciler. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olduğu için bazı ayetleri muhkem ayetlerdir. Ama bir de istikbara ait bilgiler veren esrarlığı, İngiz asırlar sonraki insanlara hitap eden, onların anlayabileceği ayetler vardır ilimde derin olan terbiyesi yerinde olan alimler muhkem ayetlere tabi olurlar müteşabih ayetlerde saygılarını muhafaza ederler ama fitneciler bu müteşabih ayetlere parmak dolayı, dil dolayı oradan eğri bürül manalar çıkartarak itikad bakımından, din bakımından bozukluklar, fitneler meydana getirmeye çalışırlar Hz. Ayşe Validemiz rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş işte bu müteşabih ayetlere takılıp onları tevil etmeye kalkanları gördün mü? Onlardan sakın. Gördünüz mü? Onlardan sakınınız. Çünkü onlar Allah'ın Kur'an'da bildirdiği kimselerdir. Fitnecilerdir. Onlara hiç şey yapmayın. Demek ki muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Allah'ın aziz kitabıdır. Sırlar hazinesidir, esrar hazinesidir. Nice nice acayip, garayip sırlar vardır işin içinde. Bunu herkes anlayamaz. Muhkem ayetleri anlar, anlamadığımda da boynunu büker. Hazreti Ömer gitmiş Übeyk İbni Ka'f Hazretlerinden sormuş. Falanca sahabe gitmiş, Hazreti Ayşe validemize sormuş. Falanca sahabe gitmiş, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma hazretlerine sormuş. Bu ne demek diye. E kendisi Arap'tı. Kendisi sahabeydi. Kendisi niye bana çıkartmıyor? Korkuyorlar. Allah'ın kelamını kendi keyiflerine göre yorumlamaktan korkuyorlar. Belki yanılırız diye korkuyorlar. Edepli oldukları için bildiğini tahmin ettiği insana gidip soruyorlar. Fitneciler ne yapıyor? Bunların bilgisinin yüzde biri, binde biri yok kendilerinde. Ayağının tozu olamazlar. Kur'an-ı Kerim'e dil doluyorlar. Parmak takıyorlar efendim oradan bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. Bozuk fırkalar, frakı tahallede dediğimiz sapık şeyleri çıkartıyorlar. Hepsi Kur'an ayeti okuyor ama yanlış, yalan. Tevhidilin keyfine göre, kendi yorumuyla yapmış oluyor, şaşırıyor tabii. O bakımdan onlara yüz verilmeyecek. Hocamız cennet mekana bir hanım gelmiş, demin anlatıyordu bizim ihvanından yaşlı bir teyze bir hanım gelmiş demiş ki işte hanımlar toplanıyor bizim evde işte Kur'an-ı Kerim'den bazı izahlar tefsir yapsam hoca, hocam hocam filan derken hocamız ciddileşmiş sen ne diyorsun demiş sen ne diyorsun ben buca hocalığım da şey değil mi Kur'an-ı Kerim'in bir kelimesini izah edeceğim derken çekiniyorum sen kim oluyorsun ki? Yani bir ev hanımı Arapça okumamış, şey, yedi, yüksek bir mertebe kazanmamış, senelerini harcamamış. Sen Kur'an-ı Kerim'den bahsedebilir misin? Yani sakın yapma demiş. Demiş oluyor yani. Onun için Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim üzerinde herkes konuşamaz. Bir kitap dintirdiler bana. Din dediğim budur, dinin aslı budur. Filan gibi böyle bir acayip isimler. Üç ve selvasını okudum. Saf sata, cahil, zırh cahil bir adam. Hiçbir şey bilmiyor. Bir de tutmuş bahislerine, Kur'an yerinden örnekler getiriyor. Şu şöyledir bu. Yani kafasına vura bura parçalamak lazım işte bu. Neden? Ayet getiriyor ama. O ayet de var, öbür surede öbür ayet de var, öteki surede öteki ayet de var. Bir tanesini şey yapıyor, hani Bektaşi diye sormuşlar. Fıkra ama yani meseleyi anlatıyor anlattığı için fıkra da söylenmiş oluyoruz. Niye namaz kılmıyorsun be Allah? Ya Allah namaz kılma dedi. Allah namaz kılma der mi? Nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Göster bakayım. Açmış Kur'an-ı Kerim'e. La takrabus salate. Elini böyle tutmuş Kur'an-ı Kerim'in üzerine basitermiş. La takrabus salate. Orayı gösteriyor. Ne demek la takrabus salate? Sakın namaza yaklaşmayın. Yanaşmayın. Namazın olduğu yere gelmeyin. La takrabus salate. Elini böyle tutuyor ama, Eli burada. Çek bakalım elini orada. Çek bakalım elini. Ne salate ve En Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Orası uzaklıyor. Ne saklıyor bu <gülüyor> Namaza yaklaşmayın. Yani içmiş kendisi. Doğru söylüyor. Evet, Allah namaza yaklaşmayın diyor. Ama içme. İşliğiyle yani iç, ne saklıyor bu Allah işi işmiyin de demiş. İşliğiyle içmemek lazım. Yani böyle yaparlar her Kur'an'dan delil getirene de inanılmaz. Yani alim mi? Hakiki alim mi? Soyuz nedir? Bu ilmi kimden almış? Bilgisi ne? Şimdi kitap alıyorum elime. Adam falan yerde metfun efendim şeymiş Öyle diyorlar yani. Kitabını okuyorum. okuyorum ama kendi bildiğine her şeyi tevil etmiş yani bizim üremamızın anlattığı şekilde değil de kendi bildiğine tevil etmiş yani orası yanlış burası yanlış şunu düşünmemiş bu hadisi şerifi görmemiş bu hadisi şerif onun söylediğinin doğru olmadığını gösteriyor İşaretliyorum yani kitabı okurken böyle koşun kalemle hatalarını şey yapıyorum bir sürü yanlış e şimdi bunu dinleyen ne yapacak ne olacak bunun haline sapıtacak gidecek o karşısında oturacak o da çıkmış şey yapıyor birisini görsün diye çağırmışlar bizim ihvanımızdan bir hacı efendi yi. o da göreyim şunu diye gitmiş ama tezgahtarı demiş ki abi gitme oraya her çeşmeden su içilmez mikroplu olur koleralı olur pis olur her çeşmeyle su içimmez ki, oraya gitme. Yok demiş, bu herifi ben merak ediyorum, gideceğim. Merak ediyorum çünkü etrafındaki bazı insanlar sapıtmış ona, gidip gelen bazı insanlar nasıl sapıltı diye, onun için gitmiş yani. Tam akşam ezanı okunurken kapıya geldik diyor, camiye mi gidelim, içeri mi girelim diye düşündük diyor, hadi içeride cemaat daha çoktur. Cami Sep camisi belki azdır cemaat burada namaz kılarız diyor içeri girdim tıklım tıklım dolu içerisi diyor çıkmış birisi konuşuyor başka köşede diyor e otur diyor Öyle herkes oturunca, onlar da kapıdan girmişler kalabalık oturmuşlar oturmuşlar oturmuşlar oturmuşlar oturmuşlar oturmuşlar saate bakmaya başlamış e, Akşam vakti çıkacak ezan okunurken geldiler kapıya bu adamlar namaz kılmadı biliyorlar ki namaz kılmadı e şimdi de kılmadılar hala. Ay yatsının vakti de yaklaşıyor. Kalkmış demiş ki, ben de çıkışıyor akşam namazının vakti yani. Yatsı yürütü. Şöyle bir soğuk soğuk bakmış. Bu manasız adam da nereden çıktı gibilerden. Şöyle bakmış. Nereden getirdiniz böyle bizim meclisimize der gibilerden. Demiş hadi ev sahibi. Hatırsız çıkmış, alsın bari, kılsın namazı. Gitmiş artık ev sahibi de diyor bizi çağıran utandı diyor. Bize havlu tuttu neyse diyor biz aldık ateşimizi diyor. Namazı kıldık diyor. Atesti aldıktan sonra sormuş ne yaptınız? Islandım baba demiş. ateş almak ıslanmak mı? Cevaba bak. Ne yaptın oğlum? Islandım baba. Islandım baba demiş. E, Evladım demiş. İnsan demiş topraktan yaratıldı. Ben size toprak suyla pek oynamaya gelmez demedim mi? <gülüyor> topraktan yaratıldığımız için suyla oynamaya gelmezmişiz. Yapamadın. Ya Allah abdest alın demiş, kuşul alın demiş. Yani çamurdan yaratıldığını Kur'an-ı Kerim söylüyor insanın ama yani abdest alın demiş yani. Adama bak. Ben, size, ben demiş 25 sene önce bir namaz kırmıştım demiş. Hadi siz de kırın bakalım demiş. Daha yani. hamsınız. Büyüyeceksiniz, adam olacaksınız da kılmamayı öğreneceksiniz gibiler. E şimdi bu adam dinlenir mi? Ayetleri çiğniyor. Şeyi inkar ediyor. Abdesti inkar ediyor. Namazı kılmıyor. اِنَّتْ salate, كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِفَادَ Hiç şüphesiz ki namaz müminlerin boynuna belirli vakitlerde yapması gereken bir vazifedir, bir boştur diyor Allah. Hastede bile namaz bırakılmamış bu terem kardeşler. Hastede namaz bırakılmış mı? Bırakılmamış. Yarısı nöbette silahla düşmanı vefat yarısı Peygamber Efendimizin arkasından namaz kılmış. Ondan sonra öteki gelmiş, ötekiler silahı almış gitmişler. Hastede bile terk edilmeyen namaz 25 sene bırakılır mı? Brezalim, Brezalçak. Ve şimdi birisi çıkmış. Geçen akşam gittiğimiz insan insandan yanında gezdikçe neler duyuyor bu kulakları? Efendim. Ben hacca gidersem, gidersem şeytan taşlamayacak. Ya sen yeni bir usul haç mı çıkaracaksın ortaya? Taşlamayacakmış. Mezarlık imamıymış. Vah vah vah ödelerimizi kime havale ediyoruz? Şeytan burada da varmış, burada taşlayacakmış. Ha doğru, sen şeytansın işte. Taşlanacak adamsın sen. Sen haccın ahkamını mı değiştireceksin? İhraba ne lüzum varmış. İkişsiz elbiseymiş, hıtmış mıkmış. Ya bunlar dinimizin artacağı Peygamber Efendimiz'in sözleri. İhramın aleyhinde bulunuyor. Haccın vaciplerinin aleyhinde bulunuyor yani. Bunu dinler mi bir insan? Etrafında dinliyorlarmış kahvede, sapıtıyorlarmış. Dinleyen sen sapıtırsın. Böyle deme. Konuşturulmaz bile. Sus denilip konuşturulmaz bile. konuşturucu olmaz. Konuşunca ayetle, hadisle konuşması lazım. Onu da gene Bilenlere sormak lazım ki hakkı mı söyledi, bahtı mı söyledi, Bir ayet okudu ama ne okudu, ne dedi diye. Hazırlı Allah'ın yolunun haramileri çok. Allah yoluna giden yolda yol kesiciler, haramiler, haydutlar, eşkıya çok. Manevi eşkıya. Şeytan var, nefis var, kafir var, mürafut var, efendim zındık var. Ne şey var? Allah yardımcımız olsun. Allah ümmeti Muhammed'i şaşırtmasın. 47. sayfanın birinci hadisine geçtik. İzara etu men yibi'u el er yeta'u filmesişi takolu la arba Allahu icaretek. Ve izara etu men yünşidu fihi dağleten takolu la redt Allahu Hasan hadis rivayet etmiş. Ebu Hureyler radıyallahu anh bildiriyor. Başka bir konu. Hadis-i şerifler değişiyor. çeşitlilik yani çiçek buketi gibi. Çeşitli çiçekler var bukette. Bu da konu olarak mescidin adabını anlatan bir hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki اِذَا لَا اَيْتُمْ مَنْ يَبِعُوا اَوْ يَفْتَعُوا fil Mescidde satış yapan bir adam gördünüz mü? Veya alış yapan birisi satıyor, tekisi alıyor Almak da yok, satmak da yok mescitte. mescitte satış yapan veya alım yapan birisini gördünüz mü? Takuydu la erbahala Allah ticaretini karlandırmasın ker vermesin. Allah senin ticaretine değil. Ve icare için menyun şurayı Ya benim devam kayboldu, kaybolmuştu. Koyunum kaybolmuştu, mertebim kaybolmuştu. Ey cemaat var mı içinizde gören? İki gündür arıyorum, bulamıyorum. Böyle kaybolmuş bir hayvanını ilan edip de cemaate soran bir kimse gördünüz mü mescitte? Ona da dediniz ki Allah sana o hayvanını, malını geri döndürmesin. buldurmasın Allah diyeyim. Efendim hani salsi ediyor. Neden? Mescid ticaret meydanı değildir de onlar Mescid, mescid Allah'ın evidir. Valinin evinde böyle bağırabilir misin? Eski Cumhur'un Şine'ye gittin mi hiç? Ben gitmedim. Çankaya'da köşk gebe yapabilir misin? Burası Allah'ın evi. Allah'ın evinde böyle dünya işi, ticaret, alışveriş, bağırma, çağırma. Ya benim eşek kaybolmuş, gören var mı? Bilmem ne olur mu şi? Şey? Olmaz. O zaman yaptırmamayı söylüyor yani peygamber efendimiz. Allah ticaretine kar vermesin. Allah kaybettiğini buldurmasın sana deyin. Yani yaptırmayın demek istiyor. Mescitte ibadet edilecek. Mescitte Allah'a kulluk edilecek. Efendim. Mescidin adabına riayet edilecek. Mescidin Allah'ın evi olduğu bilinecek. Besmele ile girilecek. Adab ile durulacak. Dualarla girilecek, dualarla çıkılacak. İbadet edilecek. Burası mübarek diye mescitler Allah'ın Efendim, yer yüzünde rahmet nazarıyla baktığı en güzel yerlerdir. Bu azabı da böylece öğrenmiş olduk. Görüyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yani bu hadis-i şeriften çıkan bir yan bilgiyi söylüyorum size. İstihlal ettiğimiz başka bir kaideyi. Peygamber Efendimiz hakkı dobra dobra söylüyor. iyi met ediyor, kötüyü met etmiyor. Kötüye de engel oluyor. Hakkı işte asıl Müslümanlık böyledir. İki taraf budur. Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibidir. Yani iyi şeyi teşvik edecek, kötü şeyi yaptırmayacak. Emr-i maruf, net i münker. <gülüyor> Biz ne yapıyoruz şimdi? İyi şeyi de tam yapmıyoruz, kötü şeyi de hiç aldırmıyoruz. Ne yaparsa yapsın, olmaz. Ne yaparsa yapsın, yapın. Yaptırmayacak, Kötü şeyi yaptırmayacak. Eğer memlekette hürriyet var. Memlekette kötülük yürüyeti yoktur. Kötülüğe hürriyet olmaz. Kötülüğün kalkması lazım ortada. İkinci hadis-i şerif. bil iman. men amene Bu da sağlam kaynaklardan gelmiş bir hadis-i şeriftir. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet edilmiş buyuruyor ki Peygamber Efendimiz اِذَا رَئِثُمُ الرَّجِّلَ el الْمَسَاجِدَ Bir adamı mescitlere, cemaate gelmeyi mutat edilmiş, itiyat edilmiş, adet edilmiş olarak görürseniz فَشْفَدُوا لَهُبِّ iman. Onun iyi bir mümin olduğunu, imanlı bir kimse olduğuna şahadet edin. Mescide Mescide geliyor. Daima namaz kılıyor. Adet edilmiş. Hep geliyor. Böyle bir insanın imanına şehadet edilir. Mümin olarak kabul edin. imanla şehadet edin ve koruyun, kollayın, aleyhinde konuşmayın falan gibi artık her şey vazife bunun arkasında. Çünkü, çünkü Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ''İnnema yağmuru mesajidallâhi men âmene billahi veriyem bil ahir.'' Mescitlere ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar mamur hale getirir. Yani içine cemaat olarak girerek. Bu mescit nasıl bir mescittir? Mamur bir mescitlerine Cemaat dolu içer, içer. Bomboş olsaydı, ezan okuyan müezzinle imam namaz kıldırsaydı, kimse gelmeseydi, malen harap bir mescit olacaktı. Kimse gelmiyor ki, namaz kılmıyor için Mescitleri kim imar eder? Mamur hale getirir. Allah'a ve ahiret gününe inananlar mamur hale getirir. Cemaat olur. <gülüyor> namazı orada kılar. Vesaire. Peki na nasıl olacak? Evde namaz kılmayacak mıyız? Hayır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki evde de kılın. Camide de kılın. Farzları camide kılın. Sünnetleri evde kılın. Evinizde kabir gibi yapmayın. Arada bazı ibadetlerinizi öyle yapın. Geçen hafta birisi sormuştu ki sabahleyin namazı kılıp çıkan insanın durumu nedir? Olabilir. Yani öğlenin partisi kılar kafeler gider, evinde kılar. Çünkü evi de ibadet edilme sevabını kazansın diye düşünülebilir. Hadis şerifte bu da vardır. Onun için herkese hüsnü zannede muamele etmek lazım. Mescitte kılınan namaz, muhterem kardeşlerim, evde kılınan namazdan 27 kat daha sevaplıdır. 27 kat daha sevabı fazladır. Onun için eski büyüklerden bazıları herhangi bir sebeple camiye, cemaateye yetişemezlerse evde o namazı yirmi defa kılarlarmış, denk olsun diye. Onun için cami kaçırılmaz. Camide namaz kılmak kaçırılmaz. Camide namaz kılmaya çok ihtimam göstermek lazım, çok gayret etmek lazım. Bir hadis daha okuyalım, ondan sonra konuyu bitirelim. Üçüncü hadis-i şerif. İzaraitemur <gülüyor> rjila, kat oti yüzürden fit dünya ve küllete mantıkın, faktele bu minhur ve innahuylkal hikma. Ve bu hürre radiallahu bu hadis şerifte sonuncu bu dersimizin, bugünkü oturumumuzun sonuncu hadisi şerifi. Diyor ki Peygamber Efendimiz, İzaraitemur rjila, kat oti yüzürden fit dünya. Bir adama dünyaya karşı müstahabilik duygusu verilmişse, aldırmıyor dünyaya, dünyada öyle aç gözle değil, aldırmıyor. Zülf duygusu verilmişse ve kıllete mantıkın az konuşma, gevedelik yapmama yani, lüzumsuz konuşmama, az konuşma, az öz konuşma hali verilmişse, o adama yaklaşın, o, onunla dostluk kurabil, kurabilirsiniz, hem dünyaya aldırmıyor, açgözlü değil, dünya, dünyalık hırslısı, heveslisi değil, hem de az konuşuyor. Bu adama yaklaşın çünkü buna Allah hikmet vermiş demek ki, hikmet kabiliyeti vermiş. Hikmet ne demek? Her şeyi yerli yerinde düşünüp yapmak demek. Yani az konuşmak güzel, dünyaya hırsı olmamak o da güzel. Bu iki güzel vasıf müminlerde bulunması lazım. Hatta az konuşmanın ibadet olduğunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Çok gevezelik kötü, az konuşmak ibadet. allah Teala Hazretleri bizi böyle birer ilk şer, birer ikişer dinimizin inceliklerini, güzelliklerini öğrenip Allah'ın sevdiği bir kul olmaya götürsün. Her halimiz, her mülmüş huyumuz Allah'ın sevdiği hal ve huy olsun. İşimiz Allah'ın rızasına uygun olsun. Yolumuz Allah'ın sevdiği yol olsun işler e, yaptığımız amal Allah Teala Hazretlerinin sevdiği, razı olduğu ameller olsun. Amin. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı Mevlamız nasip eylesin. kendisiyle cemaliyle cümlenizi cümlenize ve sevdiklerinizle beraber nasip eylesin. Ühürmeti esrarı surekin Fatiha. Üç salavat-ı şerife <gülüyor> Bir Elen Meşrah Rekel Suresi Thank you. <laughs> Kulhu Allahu Ahad suresi geçmeyle <Gülüşmeler> Hay-i Şerife, Mahal Besmele. <Gülüyor> Üç şalavat şerife. انه لا اله الا الله sallallahu taala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ecme'in auzu billahi minash shaytani raciim bismillahirrahmanirrahim vel astan inel insane lefi khusr illa ellezine amenu ve amilussalihati etetassav bil hakki ve tetassav bil sabr salla allahul azim subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun selamun aleln mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Subhan rabbiyel aliyel azim. Elhamdülillahi hamdih. Ves salatu vesselamü aleyhi ve alihi ve sahbihi. Ve men tebi ihsanin ilayen müddi. Amin. Ema ba'du ya ya yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı, zikr ve kesbihatımızı, kat ve haceganımızı, kardeşlerimizin yapmış olduğu ibadet ve taat ve hayrat ve hasenatı okunmuş olan bir adet 444 tanelik salat-ı tehlüciyeyi sayır, hayırlarımızla beraber mütfunla kabul eyle. Şu ibadetlerimizi, rızanı kazanmamıza, rahmetine, ermemize vesile eyle ya Rabbi bunlara fazl-ı kereminden ecri sevabı kesiller ihsanıyla verir. <gülüyor> Hasıl olan bu ecü ücürümüşü zat evvela ve haseten peygamberimiz efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Hazretlerine acizane acizane arz ve hibe ve hediye eylelik şu anda vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in bizi sevmesine mani ne gibi hallerimiz, huylarımız, durumlarımız varsa bizi onlardan kurtar. Amin. Bizi Peygamber Efendimiz'in sevdiği ümmet, senin sevdiğin has kulu olma durumuna ulaşmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in, mübarek aninin Pâk ashabının cümle etbaının ve hasreten Sadat ve Meşahiturgu Ali'imizin Ebu Bekr Sıddık ve Ali Murtaza'dan Hocamız Muhammed zahid Bursa'ya kadar Türk ve Aliye'mizden güzel an, eylemiş olan saadat-ı ve onlara bağlı halifelerin, tarikat kardeşlerimizin ruhlarına hediye edilip vasıl eyle. hocamız Muhammed zahid Bursa'ya Bursavi hazretlerine hediye edilip vasıl eyle. Beldemizin medari-i Aleyhisselam'ın, Ebu Eyyubel Ensari Hazretlerinin ve sahibi kiramın, Evniyaullah'ın, İskender Paşa'nın, Hayrat ve sahiplerinin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve diğer Şehitlerin, gazilerin, fatihlerin, mücahidlerin gazi, ruhlarına hediye edelim, vasıl eylem. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün Müslüman geçmişlerinin, sevdiklerinin, kardeşlerinin, ikrabalarının, yakınlarının, dostlarının ruhlarına hediye edelim, vasıl Cüllesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve memnun ve mesrur Makamlarını âlâ gelecelerini yüksek eylem. Ya Rabbi biz mümin kullarına senin sevdiğin kul olmayı nasip eylem. Tezlikini bizlere refik eyle. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eylem. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip eylem. Bizlerin yolunda daim zikrinde kaim kullar eylem. ümmet amele muamele hizmetle hadim eylem din mübini İslam'ı dünyanın her yerine yayıp götürmeye muvaffak eyle. Ay. Elimizden gayri gayrimüslemlerin hidayete ermesini, imana gelmesini nasip eyle. Ay. Ya Rabbel alemin dünyanın ve ahiretin, bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarını senin dostundan talep eder, isteriz bizlere ihsan ile dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerden bizi koru, Amin. Beldelerimizi ve sahip İslam belçelerimizi her çeşit afetlerden, musibetlerden, felaketlerden, zelzelerden, kıtlıklardan, yangınlardan, musibetlerden Zalimlerin, fasıkların, facirlerin galebesinden, düşmanların kahrından, istilasından mahfuz eyle. İstilaya uğramış İslam beldelerini kafirlerden kurtar ya Rabbi. Mücahit kardeşlerimizi mansur ve müeyyet ve galip ve muzaffer eyle ya Rabbi. Mazlum kardeşlerimizi zulümden kurtar ya Rabbi. Amin. Zalimleri ve katilleri kahreyle ya son nefeste cümlemize iman kamil ile ve buyurun beraber diyelim Eşhedü ennâ illâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu Resûlûl diye diye kelime-i tevhid diye, kelime-i şehadetini söyleye söyleye şu can emanetimizi teslim etmeye cümlemizi muvaffak eyleyiz. Kabirlerimizi cennet bahçesi ele ya Kabirden kalktığımızda mahşer gününde bize arş alanın gölgesinde gölgelendir bir Rabbim. Peygamber Efendimiz'le sevdiğin kullarla, duhur evvelin ile firdevs-ı dahil eyle Yardım. Habib-i Elv'ine komşu eyle Yardım. Havz-ı Kevser-i Nebevîden doya doya nuş etmeyi cümlemize nasip eyle Yardım. Senin cemalini müşahede zevkine, selâmına ermek şerefine cümlemizi nail eyle Yardım. Bi hürmeti esnâhike'l-hücdâ habib ve habibike'l-müştabâ ve bi hürmeti esrâbi Sûreti'l-Fâtiha. Çeşitli sorular geliyor. Onların bir mislerini biraz <gülüyor> cevaplandırayım. <gülüyor> Selahat-ı Tehriciyeler yani Allah'ın salli selaten selavati şerifeleri, şifadan gayri bir müşkil için okunması doğru değildir deniliyor. Doğru mu? Selahat-ı Tehriciye'yi hanımlar namaz kalamadıkları adet gördükleri vakitlerde okuyabilirler mi, okuyamazlar mı? Selat-ı Allah'ın rızasına uygun her şeyi talepte kullanılabilir. Yani Allah'ın kızmayacağı, kötülük için olmayan her şeyde kullanılabilir. Ben hatırlıyorum Kore gazileri kafirlere karşı muzaffer olsunlar diye de okunmuştu. Yalnız şifa için değil, başka şeyler için de okunabilir dünyevi maksatlarla kin, hırs, düşmanlık vesaire gibi kötü yollarda kullanılmaz. Yarabbi şunu okuyayım da, pirancenin tepesine yıldırım yağdır da kahret de mahvet de ezilsin de inşallah başı çatlasın da bilmem olmaz böyle şey tabi. Yani böyle şeyler olmaz. Güzel şeyler istenebilir. Allahu Teala Hüzzetleri dua etmeyi seviyor. Dua etmeyi teşvik ediyor. <gülüyor> tabi salatu selamla dua etmek de onun kabul edilmesi için daha güzel bir vesiledir. O bakımdan günah olmamak üzere, günah olmamak üzere, dua her şey, her çeşit şeyde sanatü selam olabilir. Sorunun ikinci kısmı, hanımlar adet diyordukları zaman malum namaz kılamıyorlar, oruç tutamıyorlar, camiye giremiyorlar. Allah'ın ona, onlara nasip ettiği bir e, tabi durum bu. O durumlarda Kur'an okunmaz. Namaz kılınmaz, camiye girilmez, oruç tutulmaz ama dua yapılabilir. Tebriciye de dua olduğu için bunun okunmasında, salavat-ı şerife çekilmesinde mahsur yoktur. Ticaretle uğraşıyorum ama bugünkü şartlara göre ne kadar bir karla satış yapacağımı tam bilemiyorum. Anlatır mısınız? İslam'da bir maktu kar haddi yoktur. %22 kar edecek, %23 olursa olmaz diye bir şey yoktur. Kar piyasanın durumuna göre alsa taleve göre olur. Mal sahibi elbette ticareti kâr etmek için yapıyor. Yalnız kablı fahiş denilen yani çok kötü bir şekilde aldatmaca olmaz. Yani 3 kuruşluk şeyi 300 bin liraya satmak böyle fazla e, adamın bu meseleyi bilmemesinden faydalanıp aldatmak bu tarzda fahiş bir fiyat söylemek olmaz. Ötekiler piyasanın durumuna kalmıştır. Bugün nasıl bir kar gerekir diye soru, sorulduğunda cevap olarak benim düşündüğüm şudur. Enflasyondan fazla kar etmelidir ki enflasyona sermayenin bir kısmı gittikten sonra da yine dükkanı ilerlemeye devam etsin. Aksi takdirde enflasyonun altında kerelerse zarar ediyor demektir. Gizli zarar ediyor demektir. Sermaye sonunda tükenir. Kardeşimiz de işsiz güçsüz kalır. Sermayesiz kalır. Bu e, önemli bir noktadır. Halil Güvenç Hoca da bazen burada gelir vaaz verir, verir biliyorsunuz. Severek dinlemişsiniz ben yokken rica etmiştik. O da kitabında yazıyor ki bir kimse bir kimseye borç verdi. Borcu alacak. Ama enflasyondan dolayı borcu geç verdiği zaman borcun değeri düştü. Yani verilen para az, asıl aldığı zamana göre paradaki zararı telafi edecek kadar fazla vermesi faiz değildir diye fetva vermiş yani. Mühim olan işin mağduriyetin olmamasıdır. Mağdur olmayacak kadar mala da kâr koymalı ve öyle satmalı. Aksi takdirde aldatmacı olur. Bu iş oluyor, bu duruma düşmesinler diye bunu hatırlatmak istedim. Bu soruyla ilgili olarak dikkat etsinler. Enflasyonun üstündeki her koysunlar mallarını çaremiyorlarsa o işi bıraksınlar başka iş yapsınlar çünkü bahsettiğin Hoca'nın işi gibi olur yani dostlar alışverişte görsün aslında zarar ediyor. Efendim ismini değiştirmek istiyormuş bir kardeşimiz Efendim bir isim söyler misiniz diyor Abdur Rauf Rauf'un kulu olsun Efendim bir kardeşimizin babası ağır kalp krizi geçirmiş. Cümle hastalarımızın şifası için efendim, işte ameliyata girecek gidecek kardeşlerimiz var. Efendim müşkül durumda olanlar kardeşlerimiz var. Onların şifası için bir farkıya oku verelim. Allah şifa ihsan edesin. Amin. İnsanların iyi geçmesi için de selamete tebliğci okumuşlar. Allah kabul etsin, Allah maaf etsin. Efendim asistan olmak konusunda ne dersiniz? Yoksa vakıf hizmetlerine mi dönelim? diyor bir kardeşimiz. Kaydırmasın binahlara, haramlara bulaştırmasın. Sevdiği konuşasın, sevdiği işleri yaparsın. Ruzunu sevdiği kul olarak var, varmayın. Cümlemize nasip etsin. Sevdiklerimizle beraber tabi cennete girip de sevdiğimiz bazı kimseleri göremezsek üzülürüz Allah sevdiklerimize de hidayet eylesin birisi diyor ki şeytan uykuma sık sık musallat olduğu için çok uyuma ihtiyacını hissediyorum ve gaflete düşüyorum bana dua edin diyor yani insanın çok uyuması tabi yaşıyla ilgili olabilir mesela bebekler çok uyurlar yaşlılar uyumak istediği halde uyuyamazlar yaşla ilgili bir meseledir biraz Sonra hamlı çağında büro meseleleriyle ilgilidir. Efendim. sonra bazen de yemekle ilgilidir. Çok yemek yediği zaman insan hemen gözleri mahmurlaşır. Yatacak yer, yer aramaya başlar. Bazen de uykusuz kaldığı zaman olur. O da olur. efendim olduğu yerde böyle efendim kakandamak diyoruz. Böyle başı yere düşer. Yani uykunun normal ritminde uyumak lazım. Bunun normal şekli İkidir. Bir, yatsıdan sonra hemen yapmalı. Teheccüs zamanına kadar uyumalı. Mümkünse bir de öğleyin, öğleden evvel Efendimiz uyurdu, o uykuyu uyumalı. Bu yaptı yaptığıma insan çakı gibi sıhhatlı olur. Çok uykuya düşmemek için ikinci şey, çok yemek yememeli. Vücuduna lazım olacak kadar yemeli. Fazla yediği zaman, maşallah bu arkadaşımız peynivandır, bir oturduğu zaman bir kuzu yiyor, tamam. Bir kuzu yerse de üçünü yani ona da dikkat etmek lazım böyle ola ilgili dedi yani bazı cinsel meselelerden dolayı da insan e, e, uyku duruma düşebilir her şeyde ididale dikkat etmek lazım geliyor esselamu aleyküm hocam aleyküm selam futbolu, futbolu televizyonda izlemem izlemem ve sevmemin hükmü nedir? malayani ile meşguliyettir yani ne demek? Hiçbir şey yaramayan faydasız. Adam birisine göstermişler futbol oynayanlar Bu zamanlar demiş bir topuk peşinde var ya benim param var demiş hepsine biraz top alayım demiş. Böyle kavga edip demiş. yeni tane top alınca iş bitecek. <gülüyor> faydasız bir şey ne olacak yani. Oynayanlar hadi spor yapıyor diyelim. Dinleyenler ne yapıyor? Vakit öldürüyor. Zaten televizyonu biz bazen masusçuktan telefisyon diyoruz. Yani telef makinesi. Zamanı telef etme makinesi. Otur, bir kitap oku. Oku e, Kur'an-ı Kerim'i ezberle. Otur, çocuk çocuğuna bir şeyler öğret. Hanımınla bir şey konu konuş. Git bir hayırlı iş yap. Televizyonun karşısında, aman efendim bu akşam çok güzel film varmış. Aman efendim bilmem futbol varmış. Galatasaray Fenerbahçe'yle efendim şey yapacakmış da çok iyi evet. maçmış. Ne olacak? Yani ne işe yarar? Yani malayani ile meşgul olmak zamanı israf etmekte de doğru değildir. Hanımlar tarafı cami kısmına katıldığı halde. Hep çantalar içeri alınıyor. Tesettür, tesettürlü olmayanlar içeriye giriyor, girebilirler mi ve televizyon kullanılır mı diye soruyor.